Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde üzerinde durmaya çalıştığımız 46. ayet-i kerimeden bir önceki ayet. 45. ayeti kerimede Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hitaben onun şahsında da ümmetine hitaben şöyle buyuruyor Estaizubillah Utlume uhiye ileyke minel kitabi ve eqimis saleh Sana kitaptan vah yolunu oku bir de namazı dosdoğru kıl çünkü innas salate tenha ani'l fuhşaa ve'l münker şüphesiz namaz hayasızlıktan ve münkerden alıkoyar. koyar Fıtratın çirkin gördüğü, sınırın dışına çıktığını kabul ettiği ve fıtratın benimseyemeyeceği, tiksindiği her bir şeydir. Yalnızca hayasızlıkla sınırlı değil. Her şeyin aşırılığı, aşırı hali fahiştir. Mesela fahiş kar fahiş fiyat dediğimiz zaman haddini aşan olmaması gereken bir fiyat ve bir kardan söz ediyor. Burada fahişin de ile karşı karşıyayız. Ama çoğunlukla, çoğunlukla erkek kadın ilişkileri ile ilgili hududullahın dışındaki her türlü hal, alaka ve vaziyet bunun kapsamına girer. Hatta yerine göre çirkin ve İslam ahlakının burada diyeceğiz. Başkalarının ahlakına sığar sığmaz o bizi ilgilendirmez. İslam ahlakının hududunu aşan bütün Söz ve davranışlar fuhşiyatın, fahşanın kapsamına girer. Münker ise sağlıklı ve doğru aklın ve şeriatın kabul etmediği her bir şeydir. Dolayısıyla bu tabirler Kur'an-ı Kerim'in oldukça kapsamlı büyük tabirlerdendir, önemli tabirlerdendir. Ve lezikrullahi ekbar Allah'ı anmak, hatırlamak, demiştik ki insanın yapıp ettiklerinde Allah'ın emir ve hükümlerini hatırlayıp hayatını ona göre tanzim etmesi Allah'ı zikretmektir ve en büyük iş budur. Namaz da haliyle Allah'ın zikrinin bir hususudur. Namazda Allah'ı zikretmek bir yoruma göre... ...işin en büyüğüdür. ''Vellâhu ya'lemu mâ tasdâhum.'' Şimdi burada... ...Cenâb-ı Allah bu 45. ayet-i kerimede... ...kitabın tilavet edilmesini... ...ve namazın dosdoğru kılınmasını emr... ...ettikten sonra... ...acaba... Allah tarafından indirilmiş olan bütün kitapların ve bu kitaplara iman edenlerin hükümleri ve durumları aynı mıdır? Bizim diğer Allah'tan kendilerine kitap geldiğini iddia eden diğer taife ve inanç ehline karşı tutumumuz nasıl olacaktır? Çünkü Kitabı okuduğunuz zaman, yani kitabın gereklerini insanlara anlattığınız zaman, bu insanların olumlu veya olumsuz tepkileri olacaktır. Değil mi? Ya kabul edeceklerdir, gereklerini yerine getireceklerdir veya bir takım itirazlarda bulunacaklardır. Burada... Kitaba esasen nübüvete ve vahye iman etmeyenlerin inkarları dikkate alınmamış. Onlar başka bir konu. Kendilerine Kur'an-ı Kerim gibi peygamberlerine kitap indirildiğini iddia edenler karşınıza çıkacaktır. Kitabı okuduğunuz zaman, anlattığınız zaman ve onlar sizlere farklı şeyler söyleyeceklerdir. Bu yolla da kendilerini davet ettiğiniz kitaba karşı bir takım itirazlar üretmiş olacaklardır. Peki onlar size karşı bu tutumlarını sergilerken siz ne yapacaksınız? Kitabı tilavet ettiniz, bu tilavetin onlara ulaştırılma tarzı şekli nasıl olmalı? İşte 46. Ceyet-i Kerime de bunu izah ediyor. Diyor ki: "Vela tücadi lo ahl al illa billati hia ahsa." En güzel yol ile olması hali dışında Kitap ehli ile mücadele etmeyiniz, tartışmayın. Sûre Mekke'de inmiştir. Dolayısıyla Mekke'deyken ki anlaşıldığı kadarıyla Mekke'nin son dönemlerinde nazil olmuş bu sure, bir sure. Bu ayet-i kerime de bunu gösteren göstergelerden birisi. Mekke'de her ne kadar yerleşik kitap ehli yoksa da müşrikler de, müslümanlar da kitap ehlinden haberdar idiler. Onlarla bir takım münasebetleri, alışveriş, gidiş, geliş vardı. Malumunuz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi, amcaları, köken itibariyle akrabalıkları var, Medine ile akrabalıkları var. Dolayısıyla, o zamanın şartları içerisinde bile Mekke ile Medine birbirinden habersiz, Nerede ne oluyor, ne bitiyor, ne var, kim var? Hangi tür inanışlar var? Öyle habersiz değiller. Bu sebeple bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam, pardon Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın hikmeti gereği Ashab-ı kiramı Medine'de kitap ehliyle Girişecekleri ve karşı karşıya kalacakları. Temeli kitap etrafında dönen akidevi savaşa da mücadeleye de oradan ne yapmış oluyor? Mekke'den onları hazırlamaya başlamış. Buyuruyor. Şimdi ve gelecekte kitap ehliyle en güzel yol hangisiyse ancak onunla. ...o yolla mücadele ediniz diyor. Tartışmak için ne gerekir? Birisiyle tartışacaksınız. Ve... ...o tartışma neticesinde... ...sahip olduğunuz kanaati veya inancı kabul ettirmek istiyorsunuz. Ne gerekir? En azından iki temel şey gerekir. Bir... Kendi mesajınızın ne olduğunu çok iyi bileceksiniz. Ve buna bağlı olarak onu iyi arz etmeyi, iyi sunmayı, iyi savunmayı bileceksiniz. İki, muhatabınızın tezinin ne olduğunu, iddiasının ne olduğunu, size neyle karşı çıktığını bileceksiniz. Yoksa onun nesini tartışacaksınız. Nesini reddedeceksiniz? Bu konuda nasıl bir birikiminiz olacak? İkisi bilinecek. Üçüncü sus ise hitap tarzını bilmek ve ona göre davanıza hizmet edecek şimdikilerde söylem deniyor. Söyleminizi ona göre geliştirmek icap ediyor. Şekillendirmeniz, netleştirmeniz Açıklığa kavuşturmanız icap ediyor. İşte burada Cenab-ı Allah bunu da söylüyor. İlla billeti hiye ahsen. Onlarla tartışma ve hitap tarzınız en güzel yol hangisi ise onunla. O yolla onlarla tartışacaksınız, mücadele edeceksiniz. Demek ki bir... Bu işin iki ayağı var. Köprünün iki tane ayağı. Biri kendisine bu kitabın vahyedildiği nebiye iman edenler ve onların kitaplarını bilmeleri ayağı. Diğeri kitap ehli. İkisi arasında sağlanacak, kurulacak olan köprü de en güzel yolla mücadele etmeli. Çünkü bu din bir rahmet dinidir. Kendisinin dışındakileri imha etmek için değil, onları Allah'ın beşeriyete rahmet olarak gönderdiği ve bütün beşeriyeti kapsayacak kadar müstesna ve muazzam bir rahmet olan bu kitaba ulaştırmak ve bu kitabın rahmetinden yararlanmalarını sağlamak. Bu din insanları helak etmek için, yok etmek için, ona muhalefet edenleri yerle bir etmek için gelmedi. Onları bu dinin ve kitabın müminlerine kardeş yapmak için geldi. Onun için İslam alimleri bu işin önemini o kadar çok anlamışlardır ki, biz diyor tartışma esnasında, benim... Ağzından çıkması ile muhatabımın ağzından çıkması arasında fark görmemek üzere. Hakkın ortaya çıkması için tartışırız. Derdimiz hakkın ortaya çıkmasıdır. Benim galip gelmem, seni susturmam veya senin beni susturamayacak bir e, susturamayacak bir seviyede olman veya susturabilecek güce sahip olmaman benim meselem değildir. Gücün de bende veya sende değil hakkın kendisinin güçlü olduğuna iman ederiz ve onun için hakkı esas alırız. Ha ben söylendim, ha benim rakibim, muhatabım benimle tartışan söylemiş, hiç fark edilmez. Onun için biz ne deriz? ki bu Abdullah bin Mesud'un sözüdür radıyallahu anh el hak ya'lu ve la yu'le aleyh hak daima kendisi üste çıkar yücedir galip gelir ama ona üstün gelinmez galip gelinmez bunu ne münasebetle söylüyor buraya gelmişken onu da belirtelim Abdullah bin Mesud Bedir gazvesi esnasında olay bitmiş gibi Ya Resulallah, istediğim gibi bir kafir sana karşı gelen, bana eziyet eden, Müslümanlara eziyet eden birisinin hakkından gelemedi. Diyor. Git diyor, can çekişen birilerini bulacaksın, onun işini bitir diyor. Gidiyor ve kendisine en büyük eziyeti yapmış olan Küfrün kodamanı Ebu Cehil'i can çekişirken buluyor. Göğsüne ayağını basıyor. Gözlerini açıyor. Ona diyor ki Ebu Cehil Kedrakayte merkan aliyen ya rüveyi'yel ganem Râ'i çoban demek. Rüveyi çobancağız, çobancık. Küçültüyor yani herifin İslam'a ve Müslümanlara karşı kini o kadar ileri ki o kinini o halde bile unutmuyor. Ve bunu sözlerine şey diyor, ey koyun çobancığı diyor, çok yüksek bir yere çıkmış oluyorsun diyor, benim göğsüme basmakla. Abdullah bin Mesud o zaman ona böyle diyor, el-hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Sana galip gelen benim ben değilim diyor. Galibiyet İslam'ın şirke, imanın küfre galibiyetidir. Ben ve sen ise sadece bunların temsilcileri olan iki şahısız. Hak her zaman için üstün gelir, ona üstün gelinmez. Diyor. Tarih çapında bir söz. İmanını söylettiği bir söz. Ve boynunu, kafasını koparıp Resulullah'a getiriyor. Vaktiyle kulağını yarmıştı. Başını dönüş etmiş. Diyor ki işte diyor kafa kafaya karşılık geldi. Kulakta fazladan kulağını koparmış olmaz. Diye anlatılıyor bazı siret kitaplarında. Fakat el-hakku ya'lu ve la yu'le aleyh kısmı sağlam. Rivayetleri daha sağlam, daha yoğun bir şey. Velhasıl bizim tartışmada esas maksadımız karşımızdaki mat etmek, susturmak değildir. Hakkı görmesine yardımcı olmak. Galip gelmek maksadıyla tartışılırsa hiç tartışılmasın. O enaniyettir. Ama hakkın galibiyetini Rabbim benim vasıtamla üstün kılması için ben uğraşıyorum dediğiniz zaman bu da cihat şekillerinden bir cihattır. Malumunuz Furkan suresinde Cenab-ı Allah peygamber efendimizin şahsında Ümmete hitaben şöyle buyurur. Ve cahidehu bi jihadankabira. Onlara karşı bu Kur'an ile pek büyük bir cihat yap. Kur'an'ın hakikatlerini anlattığın zaman onlara karşı bir mücahadede bulunmuş olacaksın. Bir cihat yapmış olacaksın. Bir davanın yüceltilmesi için, sahip olduğun imanın yüceltilmesi için mücadele vermiş olacaksın. İşte bunu yaparken en güzel yolla mücadele edeceksin. En güzel yolla mücadele ediyorsun da seninle aynı surette güzel güzel tartışmıyor karşıdaki veya tartışmayanlar var. Haddi aşıyor. Sövmeye, saymaya başlıyor. Güç kullanıyor, zor kullanıyor. Şiddete başvuruyor veya yöneliyor. Veya o tek başına değil toplu olarak senin üzerine geliyorlar vesaire. Yani kısacası işi kaba kuvvete döküyor. Haksızlık ediyor. Haddi aşıyor. Ha. Onlarla da mı yine en güzel yolla? çok tatlı dille, usulüne uygun, makul bir şekilde anlatarak, yok. İllellezine zalemû minhum. Demek ki hepsi zalimlik etme eğiliminde değil. Aralarından az veya çok bir miktarı zalimlik etmeye kalkışacaklar. Az önce örneklerini verdiğimiz, ya sözlü veya fiili adalete aykırı davranışlarda bulunarak zalimliğe yönelecekler olacaktır. O zaman sen de onlara yaptıkları zulme denk bir karşılık verme cihetine gidebilirsin. Önün açık. Maslahat onu gerektiriyorsa öyle yapacaksın. Tamam kardeşim وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ Değil mi? Cahiller kendilerine cahilce Muhatap oldukları vakit, hitap ettikleri vakit selam der, geçerler. Yani sana selam olsun değil, işi esenliğe kavuşturacak tarzdan sözler söyler ve onu bırakırlar diyor. Bakın en güzel mücadelenin Üslubunu da anlatıyor, örneklendiriyor Cenab-ı Allah. Deyin ki onlara, biz sizden farklıyız. Siz kendinize indirilene iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Fakat kendinize indirilenin, Allah'tan ileride indirileceklere de iman edin emrini yerine getirmeyerek, bize indirilene inanmıyorsunuz. Fakat bize verilen bir emir vardır. Bize indirilene de iman edin diye, sizden önce indirilenlere de iman edin diye. Onun için biz, bize de size de indirilenlere iman ediyoruz. Bu indirilenler çünkü bir tek merciden gelmiştir. Aynı merciden gelmiştir. O da ve ilahuna ve ilahukum vahid. Bizim ilahımız yani bize bu kitabı Efendimizin üzerine indiren ve hem bize indirilene hem size indirilenlere, indirilmişlere iman etmemizi emreden bizim ilahımız ile sizin ilahınız aynı ilahtır. Dolayısıyla... Sizin nebinize veya iman ettiğiniz peygambere inandığınız kitabı indiren Allah'ın daha sonra indireceği kitaplara iman etmemenizi söylemesi mümkün değildir. Size indirdiğime iman ettiğiniz gibi sizden sonra geleceklere iman etmek için de sizden söz almıştır. Böylelikle onlara Allah'ın vaktiyle ta kitabın indirildiği andan itibaren peygamberlerinden kendilerine varıncaya kadar almış olduğu sözü ne yapmış oluyor? Hatırlatmış oluyor. Sizin nebiniz Musa aleyhisselamdır, Davud aleyhisselamdır. Diğer İsrail oğullarının nebileridir, peygamberleridir. İsa Aleyhisselam'dır. Değil mi? Bizim ilahımızla sizin ilahınız bir midir? Birdir. Değildir deseler o zaman şirk koşmuş olurlar. O zaman bizim ilahımız bize indirilene de size indirilene de iman etmemizi emrediyor. İlahımız bir olduğuna göre Size de aynı emirleri vermiş olması lazım. Siz gereğini yerine getirmeyerek sadece size indirilenlerin bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmekle kalmıyorsunuz. Aynı zamanda ilahınızın emirleri müşterek bir hepimizin bir olan ilahımızın emirlerine hükümlerine Kitabınızda size verdiği emirlere de aykırı hareket etmiş oluyorsunuz. Aykırı hareket etmekle kalmıyorsunuz. Kitabınızdaki emirler arasında ayrım gözetiyorsunuz. Kitabın bir kısmına, Kur'an-ı Kerim daha sonra söylediği gibi nazil olan buyruklarında, kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar ediyorsunuz. Buyruğu tahlil ettiğiniz zaman, ...inceliklerine daldığınız zaman ne kadar muhteşem bir tartışma mantığı ve üslubu ortaya koymuş olduğunu daha iyi anlıyoruz. İlahımız bir, aynı ilahın bize farklı, aykırı hususlara iman etmesini emretmesine imkan yok. Çünkü biz böyle bir çelişkiyi sıradan bir insandan dahi kabul etmiyoruz. Mantıki kabul etmiyoruz. Cenab-ı Allah'tan nasıl kabul edeceğiz? Mümkün olmaz öyle bir şey. Diyor. Ama siz bunu gereğince kabul etmeseniz bile artık yollarımız ayrılacaktır. Nerede? Ve nehnü lehu muslimun. Biz bu da önemli bir göndermedir ha. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Yani sizin teslimiyetiniz Allah'ın iradesine, hükümlerine, şeriatine değildir. Siz dizginlerinizi iblise ve kendi nef nefsinizin ellerinde iblisin arkasından adım adım giden, o nefislerinizin ellerine teslim etmişsiniz. Onun için sizin bu gidişle iflah olmanız mümkün değildir. Ve kadalik anzalna ileykel kitap. Allah. İşte böylelikle biz sana o kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Bunda ne senin şüphen olur? Ne sana iman edenlerin şüphesi olur, ne de başkalarının şüphesinin kıymeti var. İstediğine i̇şte kadar şüphe etsinler. Bu şüphenin da gerçekte, hakikatte bir karşılığı, bir dayanağı yok. فَالَّذ۪ينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ Kendilerine kitabı verdiğimiz kimseler bunu iman eder buna iman ederler o kitaba iman ederler yani gerçekten bu kitabı Allah'tan gelmiş bir kitap olarak telakki edenler ona iman ederler daha doğrusu şöyle açayım buradaki ateynahumul Kur kitap Kur'an'dan önceki kitaptır. Kendilerine kitabı verdiğimiz ve bu kitabı hakkıyla öğrenip öğrenmiş olup Hakkıyla bu kitaba iman edenler yu'minûne bi'hi sana indirdiğimiz bu Kur'an'a da iman ederler. Kendi kitaplarını hakkıyla bilip öğrenenler senin bu kitabına da iman ederler. Ve min hâ ula'i mey bi'hi bu kimseler arasından da ona yani senin çağdaşın olan bu kitap ehli arasından da sana indirdiğimiz kitaba iman edenler vardır. وَمَا bi بِآيَاتِنَا اِلَّا الْكَافِرُونَ Cahdın inkardan farkı şudur. Doğruyu bile bile kabul etmemeye cahd deniliyor. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar eder, bile bile inkar ederler. Niçin? Çünkü bizim ayetlerimizin Allah'tan geldiğini ayetlerin kendileri zaten ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti ifade ise Allah'tan geldiğini ortaya koymak için ayrıca başka bir delile ihtiyacı olmayacak kadar Allah'tan geldiğini ortaya koymaktadır. Kendi kendisini ayet-i kerimeler, Kur'an-ı Kerim kendi kendisini ispatlayan bir kitaptır. Mucizedir yani. Ne demek mucize? Eğer bu kitabı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söyledi diyorsanız veya bir ihtimal, daha ihtimal eğer Allah'tan gelmemişse ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam etti, ya o ve birkaç kişi ortaklaşa tehlif ettiler veyahut da Muhammed birisinden kopyaladı tehlif etti. O zaman her halükarda bu kitap insan gücünün bir eseridir. Buyurun siz de insansınız. Siz de onun benzerini getiriniz. Getirebiliyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i bile bile inkar edenler ancak kafirlerdir diyor. Bu kitabın Allah'tan geldiğinin bir diğer delili şudur. Kur'an-ı Kerim dedik ya kendi kendisini ispatlıyor, ispatlayan bir kitaptır. Bu ayet-i kerime şimdi göreceğimiz ayet-i kerime bunu dile getiriyor. Diyor ki, aslanu billah. "Wama kuntatatlu min qablihi min kitab". Sen, ey Muhammed, bundan önce hiçbir kitap okumuş değilsin. Okumuyordun. Bu ayeti kerimenin ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hak bir kitap olduğunu göstergesi zaten burada. Cenab-ı Allah peygambere bunu indirdi. Peygamber de ne yaptı? Bunu Müslümanlara da kafirlerde okudu. Müslümanlar da kafirlerde duydu. Eğer okumuş olsaydı Hazreti Ebubekir'in Bekir'in Başta olmak üzere kalbine şüphe düşmez miydi? Cık. Ya biz Muhammed'i biliyoruz. Muhammed şundan okudu, bundan okudu, okuması var, yazması var deyip inanın ilk dinden çıkan oydu. Muhammed sen şu diye kadar bizi kandırdın. Sen okuyorsun şu şimdi de bize bu ayet-i kerimeyi okuyorsun derdi. Demez miydi? Biz olsak der miydik? Derdik. Haksız olur muyduk? Olmazdık. Ha. Kafirlere de okudu. Ne müminin bu ayeti kerimenin bu bölümü bile dolayısıyla imanı sarsıldı. Ne de bir kafir gelip itiraz etti. Muhammed Bey böyle diyorsun ama biz senin filandan şunu okuduğun, şu ilmi öğrendiğin, şu kitabı okuduğun zamanları biliyoruz. Bunu nasıl inkar edersin demezler miydi? Bu bir iddiadır çünkü. Bir iddiadır. وَمَا كُلْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِتِ Sağ elinde de o okuduğun kitabı yazıyor değildin. Oysa o zaman için kitab ehli hem kitabı okuyor hem yazıyorlar. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam kadar hayatı ayrıntılarıyla bilinen ikinci bir şahsiyet yoktur dünyada. Beşeriyet tarihinde ikinci bir şahsiyet yok. Doğduğu yer belli, annesi belli, babası belli, arkadaşlıkları belli. Hatta vahiy gelmeden önceki hayatın ayrıntıları bile birçok noktada belli. Süt annesine varıncaya kadar. Süt de onların yurdunda bulunurken bile, sağdugulları diyarında, ...başından geçen bir takım olayları biliyoruz Her şey belli. Ama... ...kesin olarak bilinen bir şey var ki... ...bir gün olsun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam... ...vahiy kendisine gelinceye kadar... ...vahiyle alakalı... ...kimseye tek bir kelime... ...vahiy hatırlatacak... ...kimseye tek bir kelime söylemiş değildir Ve kimse de tek bir kelime öğrenmiş değildir... Bellemiş değildir. Okumuş değildir, yazmış değildir. Ümmü. Aynen öyle. de ediyor. Ne okuyordun, ne yazıyordun. Çünkü her zaman, her okuyan yazma bilmeyebiliyor. Sen okumadığın gibi yazmıyordun, çoğaltmıyordun da yani. Çoğaltmak maksadıyla o zaman kitabeyli kitaplarını yazıyorlardı. Ya bir bölümünü gösteriyorlardı. Niteki Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde Tevrat'ın elinizdeki kitabın bir kısmını gösteriyor, bir kısmını gizliyordunuz. Özel olarak gösterecekleri ayetleri veya Tevrat ifadelerini ayrı kağıtlara, kırtaslara yani yazıyorlar. Onları gösteriyorlardı. Öbürlerini bunları bilmenize gerek yok deyip kendilerine satılıyorlardı. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam, eğer Yahudilerden bana ileri gelenlerinden, alimlerinden on kişi iman etse hepsi iman ederdi. Çünkü onların ağızlarına bakıyorlardı. Onlar... Mesela burada. O halde Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti bile başlı başına bir mucize olur. Hiç Peygamber aleyhissalatü vesselam, eğer bu kitabı kendisi telif etmiş olsaydı telif etmiş olsaydı böyle bir şey bu sefer demesi kitaba aykı olurdu. Değil mi? Ya, okuması yazması yok. Kitap yazmış. Bu sefer ya sen bize kitap getiriyorsun kitabı da çelişkiler yaparlar. Velhasıl ne yandan bakarsanız bakınız Kur'an-ı Kerim az önce dediğimiz gibi kendi kendisini doğruluğunu Cenab-ı Allah'tan indirilmiş harfine harekesine varıncaya kadar her şeyiyle Allah tarafından vahiyle indirilmiş bir kitap olduğunu kendi kendisiyle ispatlayan bir kitaptır. اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ Eğer sen kitap okumuş olsaydın, yazmış olsaydın o zaman batılcılar şüphe ederlerdi, şüphelerinde de haksız sayılmazlardı. 40 yıl her şeyiyle bilinen bir nebi sadece Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak biliniyor. 40 yıldan sonra nübuvvetle birlikte ikra bismi rabbikellezi halak diye insanlara bana Allah'tan gelmiş bir kitap var. Onları sizlere geldikçe okuyorum diyor. Buna rağmen bu batılcılar şüphe edecekler diyor. İşte aksine diyor sonraki ayet. Bel huve ayatun beyinat. Aksine bu kitap öyle batılcıların şüphe etmelerini haklı kılacak bir tarafı olan bir kitap değildir. Aksine bu apaçık bir apaçık ayetlerden ibaret bir kitap. Ayet belge ve mucize demektir, delil demektir, delil demektir. Açık delillerden ibarettir bu kitap. Gerçekten de her bir ayet başlı başına bir belge, başlı başına bir delil, başlı başına bir mucizedir. Fi cudur illazine u'tul ilm, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde kalplerindedir. hasan Basri diyor ki bu ümmete Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu kitabı hıfz etme, hafızlık yani, ezberleme imkanı verildi diyor. Ancak onlardan önceki ümmetler kitaba bakmadan kitaplarını okuyamıyorlardı. Sadece bakarak okuyorlardı kapattılar mı Nebiler dışında kitapta ne var kimse ezbere bilmez diyoruz. Bu methe gerçekten hıfz verilmiştir. Onun için 5 yaşındaki bir çocuğumuz bile şey biliyor. Bir okumuştum. Belli bir tarihte Tunus'ta hapistekiler için bir af çıkartıldı. Ve deniliyor ki Kur'an-ı Kerim'in tamamını hıfz edene bu süre zarfında hapsi sıfırlanacak hemen çıkartılacak. İşte yarısını hıfz edenlere yarısı falan diye böyle bir şey diyorlar. Bir de dairi müslim varmış muhtemelen hıristiyan. O diyor ki ya ben Kur'an'ınızı nasıl ezberleyeceğim ki? O zaman diyorlar sen de incin ezberle. Müslümanlar şakır şakır Kur'an'ı kısa sürelerde ezberleyip ezberleyip kimisi çıkıyor, kimisin hükmü hafifliyor, Kendisi daha bir türlü dört İncilden herhangi birisinin bir sayfasını bile Müslümanların Kur'an'ı ezberledikleri gibi ezberleyemiyor. Ezberleyemiyor. Konuşmaya başlıyor. Ya niye ben Niye siz ezberleyebiliyorsunuz? Ben, ben kendimde bir eksiklik görmüyorum. Sizin bana göre bir üstünlüğünüz yok. Sizin kabiliyetiniz kadar hıfz edebilme, ezberleyebilme gücünüz kadar bende de var. Niye siz ezberliyorsunuz? Niye ben ezberleyemiyorum? Ezberleyemiyorum. Birisi ona diyor ki, hüner bizde değil. Üstünlük bizim kitabı. Peki, ben de niyeyim? o zaman sizin kitabınızı ezberlemeyi ezberleyebiliyor? Böyle bir hadise dinlemiştim, ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat vakaya, daha doğrusu hakikate uygun bir hadise. Gerçekten uygun bir hadise. Ee, Cenab-ı Allah böyle diyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Yemin olsun biz Kur'an'ı öğüt almak için bir manası zikir, bir manası hatırlanması için. Kolaylaştırdık. Öğüt alan veya onu iyice ezberleyip belleyen var mı? Nerede? Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğidir. Şey değil. Yani e, her yaşta her yaşta insan Emsaline göre veya başka şeylere göre kendisi bile veya kendisi gibi diğerlerine göre Kur'an-ı Kerim'i kolaylıkla ezberleme imkanı vardır. Söz gelimi 70 yaşlarında birisi birisi hiçbir metini ezberleyemezken Kur'an-ı Kerim'den istediği bir bölümü yaşına göre biraz çocuklara göre biraz gecikmeli de olsa gençlere göre ezberleyebilir. Üstelik o dili bilmeden. O dili bilmeden. Bir Endonezyalı'yla kendi diliyle konuşun, anlaymasın. Arapçayla alakası yok. Ama bir Endonezyalı oturup şakır şakır erkeğiyle, çocuğuyla, büyüğüyle, küçüğüyle. Arapçayla ne alakasıdır? Konuşabiliyor, ezberleyebiliyor. Hem de ne kadar güzel okuyor. Ne güzel okuyor. Bir Arap'tan farklı yok. Daha güzel belki. Birçok Arap'tan daha güzel de okuyabiliyor. Şey de Bu Kur'an-ı Kerim'in başlı başına bir mucizesi. Hasan-ı Basri işte bunu söylüyor. Diğer ümmetler diyor kitaplarını kapattılar mı? Nebiler dışında kimse o kitaptan bir kelime söyleyemez. Ama bize kitabımızı hıfz edebilme, ezberleyebilme kabiliyeti verilmiştir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir mucizesi. Ve 14 asır önce nazil olmuş Kur'an-ı Kerim ile günümüz arasındaki Kur Kerim, günümüzdeki Kur'an-ı Kerim arasında tek bir harf ve hareket farkının olmadığının açık bir ispatıdır. Dünyanın neresinden getirirseniz getirir, birbirlerini görmemiş, tanımamış yüzlerce hafız koyun, kayda alın, ondan sonra aralarında bir fark bulmaya çalışın. Bulamazsınız efendim. Mümkün değil. Mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'in... Çünkü Kur'an-ı Kerim tarih boyunca... ...sadece yazıyla gelmedi. Sadece ezberlenerek de gelmedi. Hem yazılarak geldi... ...hem ezberlenerek geldi. Dünyada yine çeşitli tarihlerde günümüzde... ...dünya müzelerinde ve kütüphanelerinde... ...çeşitli tarihlerde yazılmış, elle yazılmış... Belki on binlerce ushaf var, daha fazlası var. En doğudaki ile en batıdaki, en eski ile en yeni arasında bir hareket farkı bile yoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'in gerçekten hem mucize hem mucize özellikleriyle birlikte hıfz edilmiş olduğunun açık delilleridir. İşte buna rağmen bu Kur'an'ın ayetlerini ancak efendim, bu ayetleri hakkında Şüphe edenler, batılcılar şüphe ederler ve ilim sahiplerinin kalplerinde apaçık ayetlerdir diyor. Ve mâ yechadu bi Her şey bu kadar apaçık gerçekken bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar ederler. Durum bu kadar açıkken... Bu ayetlerin Allah'tan gelmediğini söylemek nedir? Bile bile inkardır. Bile bile yapılmış böyle bir inkar da zulmün ta kendisidir. Bunun ötesi zulüm olmaz. 50. ayet-i kerimeden biraz sonra devam ederiz inşallah. Estaizu Ve kalû levlâ unzile aleyhi âyâtum minrabbih <gülüyor> Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim apaçık ayetler, bir önceki ayet-i kerime, de ki, aksine o, kendilerine ilim verilmiş olanların göğüslerinde, apaçık ayetlerdir. Dediğimiz gibi, ayet belge ve mucizedir, manalarından birisi. Burada da kafirlerin, güya Kur'an'ı ve nübuvveti, Peygamber Sellem'in nübuvvetini, iptal etmek için, ...yaptıkları bir itirazı dile getiriyor. Ve kalu dediler ki... ...lev lâ unzile aleyhi âyâtu'l-min rabbi. Rabbinden onun üzerine... ...birçok ayetler indirilmeli değil miydi? Mucizeler niye indirilmiyor diyor. Peygamber olduğunu ispatlaması için. İstedikleri mucizeler... ...olağanüstü bir takım hadiselerdi. Bunların bir kısmı, bu taleplerin bir kısmı mesela İsra Suresi'nde dile getiriliyor. Diyorlar ki ey Muhammed şu Mekke vadisi dardır. Söyle Rabbine biraz bu vadiyi genişletsin. Ekin ekelen, bir şeyler biçelim. Başkalarının yaptıkları gibi. Efendim şu dağlardan birisini altın yapsın. Fakiriz. Göğe bir merdiven daya. Senin bahçelerin olsun, köşklerin olsun gibi. Şimdi, Cenab-ı Allah buna karşılık ne diyor? قُلْ اِنَّ مَا الْآيَاتُ De ki, yani burada siz beni ne zannediyorsunuz diyor. Beni doğru görmüyorsunuz. Evvela Peygamberi doğru görmeleri lazım. O da onlara... Cenab-ı Allah'ın emriyle kendisini doğru görmelerini emrediyor. Kul innemel ayatu indellah sizin istediğiniz ve istemediğiniz türden mucizeler ayetler, belgeler, deliller Allah'ın yanındadır. Allah'ın ezdindedir. Ve inneme ene nezirun mubin benim bütün yapabileceğim bütün görevim apaçık bir nezir olmaktır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Size sadece böyle davranmanız ve bu davranışı sürdürmeniz halinde sizi bekleyen tehlikeleri söyleyerek uyarıyorum. Uyarıyorum. Onların ne zaman geleceğini de ben söyleyemem. Eğer kendilerinin istedikleri ve teklif ettikleri türden Mucizeler getirmiş olsaydı diyebilirlerdi ki ey Muhammed bu senin yaptığın bir sihirdir. Biz ise sihri bilmiyoruz derler ve peygamberin bu getirdiği mucizeleri aleyhissalatü vesselam kendilerince bertaraf etmeye çalışırlardı. Bunun için Cenab-ı Allah'ın peygamberlere mucizeleri, verdiği mucizeleri peygamberlerin bulundukları çağın insanları hangi alanda en ileri mertebede iseler ona benzer o türden değerlendirilecek mucizeler vermiştir. Musa aleyhisselam zamanında sihir büyücülük en ileri ve derecedeydi. Onun için Musa aleyhisselama verilen mucizelerle sihir çürütüldü. Sihir çürütüldü. Bizzat sihirbazlar mucizenin getirdiği mucizenin sihir olmadığını söylüyorlardı. Diyeceğin çünkü sihri biliyorlar. Mekkeli müşrikler ise diyeceklerdi ki bu türden bir şey gelseydi ki diyeceklerdi ki bir sihri bilmiyoruz. Sen bize bilmediğimiz, tanımadığımız bir işle geldin ve bunun mucize olduğunu söylüyorsun. Bunun hakikatini bilmiyoruz ki. Ama sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ın sihirbazları görür görmez hayır biz bir işin bu işi iyi biliyoruz. Bu işin ustalarıyız. Bizim yaptığımız ile Musa'nın yaptığı aynı şey değildir dediler. Ve onun için iman ettiler. İsa Aleyhisselam'ın döneminde ve o ortamda tıp ileri görülmüştü. Onun için İsa aleyhisselam'ın mucizeleri de tabipleri aciz bırakacak türden mucizelerdi. En güçlüleri bu alanda Galenos'un tıbbı vesaire falan filan ileri de bu bizim işimiz değildi dediler. Çünkü onlar körü, anadan doğma körü, abraşı tedavi edemiyorlardı. Yapamıyorlardı. ...ve daha birçok rahatsızlığı. Kur'an-ı Kerim... ...nazil olunca... ...Arapların en ileri... ...oldukları alan... ...söz alanıydı. Nesirleri de zirvede... ...şiirleri de zirvedeydi. Şiirleri de zirvedeydi. Kur'an-ı Kerim geldi... Velid bin Mughire'nin dediği gibi git diyorlar ona Muhammed'i dinle. İyi Allah. Ondan sonra bak ne diyor? Sen bizim akıllı mısın? Ona cevap ver. Gidiyor, dinliyor, geliyor. Vallahi diyor. Gittim ben ona söyleyeceklerimi söyledim. Onu da dinledim. Dinledim. Fakat gelin beni dinleyin siz de. Sözüme itaat edin. Onun bu söylediklerinin gelecekte çok büyük bir yankısı ve etkisi olacaktır. Ben onun sözlerini dinledim. Vallahi ben şiirin her türlüsünü bilirim okudukları şiir değildi. Nesirin şu çeşidini, şu çeşidini, bu çeşidini bilirim. Siz de bilirsiniz ki birisi karşıma çıksa, söz söylese ona söz yetiştirmekten aciz kalacak birisi değil. Kesinlikle onun sözleri bir beşer sözüne benzemiyor. Onun sözü öyle bir ağaca benziyor ki, kökleri alabildiğine derinlere inmiş, sağlam meyveleri ve yemişleri de çok güzel bir ağaç gibidir. Dediğim gibi diyor, ya gelin ona iman edin, yahut da onu kendi haline diğer Araplarla baş başa bırakın. Eğer onlar onu mağlup ederlerse, sizin dediğiniz zaten olacaktır. Eğer o onlara üstün gelirse onun üstünlüğü sizin üstünlüğünüzdür. Muhammed seni de diyorlar. Başta Ebu Cehil olmak üzere. Muhammed seni de büyüledi, seni de kandırdı. Diyorlar. Onun için dili Velid bin Muhire'nin söylediği gibi fevkalade bütün özelliklerini biliyor. Kur'an-ı Kerim'de meydan okudu. Çünkü onlar dediler ki ona bir insan öğretiyor. Kendisi üretti. Başkaları ona yardımcı oldular. Değil mi? Veya başkalarının kitaplarından alıp yazdı. Esatirul evveline ktetebe. Öncekilerin masallarını kendisi atıp yazdı. Bize okuyor. Cenab-ı Allah o zaman diyor ki buyurun eğer siz bu kitabı Allah tarafından indirilmiş bir kitap değil de onun veya insanların yardımıyla meydana getirilmiş bir kitap olduğunda sabimiyseniz bu iddianızda buyurun bu kitabın benzeri bir kitap ortaya koyun. Benzeri bir kitap getiremediniz 10 suresinin benzeri olsun. 10 suresinin benzerini getiremediniz 1 surenin benzeri olsun. Cevap verebildiler mi? Veremedi. Peki aradan geçen 1400 yıla rağmen bir suresinin dahi benzeri getirilebildi mi? Getirilemedi. O halde onların bildikleri türden durumunu anlayıp değerlendirebilecekleri türden bir mucize geldi onlara. Kur'an bu manada ebedi bir mucize olarak geldi. Aynı şeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor zaten. Diyor ki, benden önceki peygamberlere verilmiş olan mucizelerin gösterildiği ve görüldüğü belli bir zaman vardır. Ve belli bir kimse ona tanık olmuşlardır. Değil mi? Musa Aleyhisselam'ın asa mucizesini sınırlı kişi gördü. Ondan sonra anlatıldı. Fakat sonrakiler böyle bir asa mucizesini görmemişlerdi. Efendim denizin yarılması. Onunla beraber olanlar gördü bu mucizeyi yaşadı. Onların çocuklarının bundan haberi olmadı. Gibi. Fakat bana diyor verilen Kur'an yani belli bir zamanda geldi o mucizeler ve bitti. Fakat bana verilen mucize ise okunan bir vahidir. Okunan bir vahidir. Bu sebeple bütün peygamberler arasında kendisine uyanları en çok olan peygamber olacağımı ümit ederim diyor. Kıyamete kadar bakiydir. Kur'an-ı Kerim zaman kaydıyla kayıtlı olmayan ebedi bir mucizedir. Kıyamete kadar baki bir mucizedir. Meydan okuması hala geçerlidir. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin dahi benzerini getirebilir misiniz diyor. Bu Kur'an'ın Allah'tan gelmediğini iddia eden meydan okuyoruz. Allah'tan gelmediyse insan tarafından ortaya konulmuştur. Değil mi? <Gülüyor> Buyurun. Gelin bütün insanlar. Hatta yetmezse cinleri de yardıma çağırırız gücünüz yetiyorsa diyor. Ve onun benzeri bir kitap buyurun ortaya koyun. O halde beşeriyetin önünde eğer insaflı olunursa bu kitaba teslim olmaktan başka bir yol kalmaz. Evet bu kitap Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. Bu kitabı kabul etmek iman etmek aynı zamanda günümüzde işte inanmayanların bir çeşit laik inanç diye nitelendirilebilecek deizminin de panzehiridir ifadeye. O ayrı bir mantıksızlık. İnanın kainatın hiçbir yaratıcısı, tanrısı yoktur. Tanrı yoktur. İddiası deizmden daha tutarlıdır. Çünkü... Koca kainatı yaratmış bir tanrı var ama bu tanrı benim hayatıma karışmasın. Yahu çok affedersiniz söz meclisten dışarı ve geri zekalı. Sen ufacık bir daire birisi, emrinin altındakilerin senin emrinin dışına çıkmasına karşı geliyorsun. Veya yasaların çerçevesinde hareket etmelerini istiyorsun. Tamam o zaman amiri kabul et, amirin yasasını kabul etme. Tüzüğünü kabul etme, hükmünü kabul etme, disiplinini kabul etme. Bu olacak şey mi gerçekten? Böyle bir e, mantık olur mu? Böyle bir vaka olur mu? Böyle bir hayat olur mu? Peki kainat böyle mi? Bu koca kainatta atomundan galaksilerine varıncaya kadar... Eşsiz mükemmel bir düzen olacak. Allahü Teala bunların hepsini yapacak. Ondan sonra iyi insan ben seni azat ettim. Sana hiçbir hüküm koymuyorum. Sana hiçbir şeriat indirmiyorum. Benim şeriatımı kabul etmeli senden istemiyorum diyecek. Nasıl böyle bir şey olur? Bunu kim kabul eder? Siz bunu sıradan bir insana yakıştırmıyorsunuz. Kendinize yakıştırmıyorsunuz. Sizin bu halinizle Mekkelilerin Efendim söyleyeyim, kız çocukları Allah'ın, erkek çocukları bizim demelerinden ne farkı var? Değil mi? Kendinize yakıştırmadığınızı Allah'a yakıştırıyorsunuz. Kendinize yakıştırmıyorsunuz. Nasıl bu kainatı yarattığını kabul ettiğiniz yüce zata yakıştırıyorsunuz. Cenab-ı Allah onun için buna da açık kapı bırakma. Vallahi fi's sema'i ilahü Allah odur ki gökte de ilahtır yerde de ilahtır. Peki Mekkelim müşrikler de isti bu manada. Mekkelim müşriklere çünkü yemin olsun onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı? Allah yarattı diyecekler. Soru geliyor. E ilahumme Allah. O halde siz Allah'la birlikte başka bir ilah var olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Gökteki hakimiyetini, kainattaki egemenliğini kabul ediyorsunuz. Hayatınıza egemenliğini kabul etmiyorsunuz. O zaman Allah'la beraber başka bir ilahın varlığını kabul ediyorsunuz. Birisi gökte birisi veya birileri birçok ilah yerde ilahlar uyduruyorsunuz. Kur'an buna da geçit vermiyor. Ben diyor böyle yaparsanız, doğru iban etmezseniz sizi Allah'ın azabıyla uyarıyorum diyor. Mucize istiyorsanız mucizeler de Allah'ın nezdindedir. Bununla birlikte Allah'ın gönderdiği ebedi mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Evelem yekfihim enna enzelne aleykel kitabe yutla aleyhim. İşte bu ayet-i kerime bu bölümü de bunu söylüyor. Onlara mucize olarak kitabı, bizim kitabı onların üzerine indirmemiz ve bu kitabın onlara okunuyor olması yetmez mi? Mucize olarak yetmiyor mu? Daha ne mucize istesinler? Kur'an-ı Kerim'den öte bir mucize ne olsun daha? Kur'an-ı Kerim yalnız edebi yönüyle de mucize değildir. Kur'an-ı Kerim beşeriyete sunduklarıyla, imanıyla, ahlakıyla, kainat anlayışıyla, beşeriyetin tarihine bakış açısıyla, sünnetullahı, beşeri sünnetullahı, toplumsal sünnetullahı idrak etmesi için Beşeriyetin eline verdiği anahtarlarıyla vermiş olduğu o muazzam birilerinin adeta böyle ürkülecek, korkulacak bir şeymiş gibi şeriatıyla, hukuk nizamıyla size o kadar mükemmel bir nizam takdim etmiş bulunuyor ki sizin ayrıca bu alanlarda ama hiçbirisinde yorulmanıza gerek yok. Cenab-ı Allah size hazır kitap indir geriye sadece bunu anlayıp gereğini yerine getirmemiz kalıyor ya allah Teala'nın indirmiş olduğu bunca kanun bu şeriat varken ikide bir ikide bir şunun için bir kanun çıkartalım bunun için bir kanun çıkartalım Allahü Teala sizleri bu külfetten kurtarıyor ondan sonra diyorsunuz ki ya bu kanun olmadı yeniden çıkartın sil baştan buna gerek yok Allah'ın hakim ve muhkem nizamı var. Onun eşsiz hükümleri var. Bu hükümleri sadece iman edip tatbik etmeniz kalıyor. O kadar yorulmanıza gerek yok. Gerek yok. Mevcudu ıslah edeceksiniz, düzelteceksiniz. Yanlış varsa doğrusunu ortaya koyacaksınız. Eksiği varsa tamamlayacaksınız. Allah'ın dini 1400 yıl bu din bu din Hint okyanusundan Atlas okyanusuna kadar Efendim, Arap Yarımadası'nın en güney ucundan Sibirya'nın ortalarına kadar bütün beşeriyeti idare etti. Hem de Onları Allahü Teala'ya yakınlaştırarak Allahü Teala ile haşa savaşa sokmadan Allah'la barış içerisinde yaşadıkları için kainatla da barışık yaşadılar. Kendi aralarında da bu hükümler çiğnenmediği sürece barışık yaşadılar. Böyle bir barış, dini, huzur, sükun, sulh ve buna bağlı olarak mutluluk Vahşeden böyle bir nizam varken gerçekten başka yol aramak kadar söz meclisten dışarı ahmakça bir iş olabilir. Bu halimizle ümmet bu haliyle hazine üzerinde oturup açlığından ölen ahmaklara ve zavallılara benziyor. Yığın yığın zenginlikler üzerinde oturuyor ve bir lokma ekmeğe hasret olarak ölüyor. Bundan haberi yok. Bu kadar bahtsızlık olur mu? Biz bu bundan da daha bahtsız. Çünkü hazine üzerinde oturduğumuzu da biliyoruz. Yine de açlıktan ölüyoruz. Bundan daha öte ahmaklık olmaz yani. Lâizîyeti ya onun için ümmet yeniden Allah'a dönmek zorundadır. Yeniden Allah'ın gösterdiği istikameti bulmak ve bu istikamet üzere devam etmek zorundadır. Yalnız kendimiz için değil, beşeriyetin de bize ihtiyacı var. Beşeriyetin de bu dine ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı. Şikayet edilen bütün hususlar ve örtülmek istenen başka cinayetlerle örtülmek istenen hususlar. Bunların hepsinin derdi, hep bütün bu dertlerin devası İslam'a dönmektir. İslam'a dönmekten başka bir çıkar yol görülmemektedir. İnna fi zalika la rahmeten ve zikra li qaumi yu'minun. Allahu ekber. Şüphesiz bunda yani kendilerine okunan kitaba dönüşlerinde, onu kabul edişlerinde la rahmeten bir rahmet vardır. Şüphesiz bunda bir rahmet vardır ve ayrıca bir öğüt vardır. Bu anlatılanlarda, bu kitapta, bu söylenenlerde bu ilahi mucizelerde bir rahmet vardır. Bu okunan kitapta ve bir öğüt vardır. Ama kime? لِقَوْمِ <gülüyor> يُؤْمِنُونَ İman eden bir topluluğa iman eden bir topluma bir öğüt bir rahmet ve bir öğüt vardır. Günümüz Müslümanların belki en ciddi eksiği burada. Baştan beri açıklanan yani bugünkü derslerimizde bu kitabın beşeriyete doğru olarak ulaştırılmasıdır adeta. Konu bu. Konu bu. Biz beşeriyete bu dinin nasıl bir rahmet olduğunu, nasıl güzel bir öğüt olduğunu yeterince açıklayamıyoruz açıklayamamaktayız. Öncelikle biz bunu yeterince anlayabilmiş, hidrak edebilmiş değiliz. Bugün ümmetin önemli bir çoğunluğunun imanı maalesef taklitten öteye geçmiyor. Oysa özellikle iman meselesinde taklidin söz konusu olmaması gerektiğini ortaya koyan yüzlerce ayet kelimeden kerimeden delil getirilebilir. İmanımızın, dolayısıyla dini tercihimizin her birimiz için ilmi ve iman etmeyi kaçınılmaz kılan delillerden haberdar olmamız, onları bilmemiz gerekiyor ki herhangi bir şüphe ortaya atılacak olursa ona karşı biz de ifade kendimizi ortaya koyabilelim, ifade edebilelim. O şüphenin geçersizliğini izah edebilelim. Eğer bu ümmet öncelikle bilmesi gereken ve her şeyden çok bilmesi gereken dininden haberdar değilse, beşeriyete neyi takdim edebilecektir? Neyi sunabilecektir? Hiçbir şey. Beşeriyete bir şeyler sunacak bir şeylerinizin olduğunu ortaya koyduğunuz zaman ve karşınızdaki muhataplara bunu fark ettirdiğiniz zaman önemsenmeye başlarsınız. Çocuklarımızı şuraya buraya tahsile gönderiyoruz. Mesela. Niye? Çünkü bende bulunmayan Oralardan öğreneceklerine inandığımız bir şeyler var oralarda. Beşeriyetin de bizde kendilerinde bulunmayan bir şeylerin olduğunu fark edebilmesi için evvela bunun farkına bizim varmamız ve bu farkımızı fark ettirmemiz lazım. Bunun için de bu dini en güzel şekliyle temsil edebilmek Hayata hakim kılabilmek söz konusudur. Bunu yapabildiğimiz zaman beşeriyet bizden bir şeyler ümid eder. Yoksa bu vaziyetiyle ümmet kendisinin dışındakilere şöyle dursun, kendisine dahi doğru, sağlıklı bir ümit kaynağı değildir maalesef. Bunun halledilmesi lazım. Kul kafa billahi bayni ve baynakum shahida. Deki benimle sizin aranızda şahit olarak tanık olarak Allah yeter. Niçin? Çünkü o yalemu ma fis semavati vel Göklerde ve yerde olanı bilir. Ve'l-lezina amenu bil batil. Batıla iman edip ve kefaru billahi Allah'ı inkar edenler işte onlar hüsrana erenlerin ta kendileridir. Ama bu son ayeti kerimedeki deki emri ümmetin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere vazifesini dini mucizeleriyle delilleriyle anlatma görevini yaşama görevini ortaya koyma görevini ortaya koyup belgelendirmelerinden sonradır. Biz bu yapabileceğimizi yaptık, bundan sonra size düşer, siz yapamazsanız artık kimin haklı, kimin haksız olduğu kıyamete kadar kalacaktır. Ve biz kıyamette haklı çıkacağımızdan emin olarak size bunu söylüyoruz. Bu sözler kendisinin haklı olduğundan emin olanın söyleyeceği sözlerdir. İkimiz arasında şahit olarak Allah yeter. Benimle sizin aranızda. Niçin? Çünkü Allah şahitliğinde haksızlık yapmayacağından, doğrudan başka bir şahitlik yapmayacağından emin olarak söylüyor bunu Aleyhisselatü Vesselam. Bir mümin olarak söylersek biz de bunu Allah şahidim olsun dediğiniz zaman buna inanarak ne anlama geldiğini bilerek söylediğiniz zaman haklı olduğunuzdan emin olarak söylersiniz. Çünkü Yalan yere böyle bir şey söylerseniz, ya bu şahitliğe gereği gibi iman etmiyorsunuz veyahut da başınıza gelecekten habersizsiniz. Allah'ın haşa, haksızı kayırabileceğini hiç kimse tasavvur edemez. Çünkü Peygamberine bile ne diyor? وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَابِيلِ eğer bizim aleyhimize bir takım sözler uyduracak olursa yemin olsun diyor biz ona sağ elimizle bir darbe indiririz ve onun şah damarını kopartırız. Taviz yok. Hak konusunda Cenab-ı Hakk'ın tavizi yok. Peygamber dahi olsa ona bile taviz yok. Dolayısıyla Allah benimle sizin aranızda şahit olsun denilmesi ...haklı olduğundan emin olduğunun bir göstergesidir. Çünkü o göklerde ve yerde olanı bilir... ...fakat batıla iman edip Allah'ı inkar edenler var ya... ...işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. O halde bizim Cenab-ı Rabbül Alemin'in... ...öyüdünü, hükümlerini iyice kavramamız, idrak etmemiz... ...üzerinde durmamız, yaşamamız ve... Hayatımızla birlikte inancımızı insanlara takdim etmemiz lazım. Yaşanmadan sözlü bir takdim çok fazla bir şey ifade etmez. Ve yesteaciluneke bil azab. Tabi kafirlerin hüsranı çok ileri derecede. İman etmedikleri için madem öyle o zaman sen bizi tehdit ettiğin azab var ya ...o azabı çabucak getir derler. Ve esta'cilûneke bil azab. Azabı senin kendilerini tehdit ettiğin azabın... ...çabucak... ...azabı çabucak getirmeni isterler. Veya azabın... ...çabucak gelmesini isterler. Gelsin o zaman madem bizi... ...cehennemle... ...yeryüzünde helak olmakla vesaireyle... ...bizi tehdit ediyorsun. hadi gel getir bakayım. Bu... ...şuna benzer... Birisi bak şunu yaparsan sana şunu yaparım der. Öbürü de hadi yap da göreyim. Bunlar da böyle söylüyorlar. Ya Muhammed sen bizi tehdit ediyorsun ya hadi getir bakayım o tehdit ettiğin azabı. Fakat arada bir fark var. Peygamber kendisi tehdit etmiyor. Allah'ın kendisine emrettiği tehdidi iman etmemeleri halinde onlara bildiriyor. Dolayısıyla onlar yine hala meseleyi anlayamamışlar. Söz Allah'ın sözü. Muhammed'in haşa sözü değil. Aleyhisselatü vesselam. Tehdit de dolayısıyla Muhammed aleyhisselatü vesselamın kendiliğinden yaptığı bir tehdit değildir. O sadece bir elçidir. Kendisine onlara ulaştırmasını, iste ulaştırmasını istediği tehdidin sadece aktarıcılığını yapıyor. Dolayısıyla bu azabı ben getireceğim demiyor ki, senden istesinler. وَلَوْ لَا اَجَلٌ مُسَمَّا Eğer ismen, tespit edilmiş, zamanı tayin edilmiş, bir vade olmamış olsaydı, لَجَاءَهُمُ <Sessizlik> الْعَذَابِ Senden istiyorlar ya, biz de hemen onu gönderedik. andolsun azap onlara gelecekti. Bununla birlikte, وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً Ummadıkları bir zamanda, ne'udu billah. Yemin olsun o azap onlara ummadıkları bir zamanda gelecektir. Vehum la يَشْعُرُونَ Onlar ise bunun farkında değillerdir. bil بِالْعَذَابِ Onlar yine senden azabı acele istiyorlar. Fakat gelecek olan bu azap öyle denilmek isteniyor. Gelecek olan bu azap dünyadaki bir azaptır. Her halükarda istediği kadar büyük olsun yine geçici olacaktır. Ama asıl mesele ve inne cehennem le muhitatun bil kafirin. Şüphesiz cehennem kafirlerin etrafını dört bir yandan çepeçevre sarmış ve kuşatmış vaziyettedir. Çember içerisine alınmış olan düşmanın iki biter. Cehennem o şekilde kafirleri çepeçevre kuşatmış olacaktır. Onlardan kaçışları, oradan kaçışları olmayacaktır. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَكُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ne o gün azap üstlerinden ayaklarının altından onları bürüyecektir, kaplayacaktır. Saracaktır. Ve yakulu bir de azapları daha da arttırılsın diye zûku mâ kuntum te'amelûn Dünyada iken Yaptığınız amellerin tadını alın. Bu yaptıklarınız sizin amellerinizdir. Amellerinizle karşılaşacaksınız. Öyle söylenecek. Kur'an-ı Kerim bu şekilde azabı olmuş bitmiş gibi anlatır. Bu, bu azabın muhakkak olarak gerçekleşeceğine, dair bir ifade gibidir. Her halükarda gerçekleşecek. Öyle ki nasıl ki geçmişte o geçmişin gerçekleştiğinde en ufak bir şüphe yoksa Kur'an-ı Kerim'in belirttiği, sözünü ettiği bu azabın da gerçekleşeceğinde ve cereyan edeceğinde tıpkı geçmiş olayın meydana gelişinde şüphe olmadığı gibi şüphe bulunmayacaktır. Şüphe söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla azap tahakkuk etmişçesine insanların özellikle de müminlerin imanları gereği kafirlerin de küfürlerinden vazgeçmek suretiyle kendilerine çeki düzen vermelerine dikkat çekilmektedir. Ondan sonra Cenab-ı Allah müminlere iman edenlere hitaba yöneliyor. Bunu da inşallah önümüzdeki dersten itibaren biz de devam edeceğiz. Ayet-i Kerime, Ashab-ı Kiram'a hicretin zamanı yakındır. Hicrete izin verileceği vakit yakındır. İşaretini veriyor. 56. Ayet-i Kerime, oradan devam edeceğiz inşallah.